Sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz, önderimiz, rehberimiz, kurtarıcımız, her şeyimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlünü teskinet bulmak, ruhunu okşayacak bir rahmet bulmak adına Rabbi tarafından davetini paylaşıyorduk sizlerle. Hediyeler almak ve ümmetine hediyeler sunmak. Eğer deyim uygunsa hediyeler, ikramiyeler saçmak üzere geri dönüşünün aracı, vasıtası olan miracı paylaşıyorduk. Ve sevgililer sevgilisinin diliyle birinci göğe gelmiştik ve şimdi birinci kat semadan başlayalım. Sevgililer sevgilisi efendimiz anlatıyordu. Birinci göğe erişince Cebrail aleyhisselam o göğün kapısına vurdu. Kapıyı açın dedi. O kapıya muhafız kapı derlermiş. Kızıl Yakut'tan bir kapı. O kapının kilidi içindeydi. Hazinedarı olan İsmail içeriden öyle bir bağırma ile seslendi ki hiçbir zaman benzerini işitmedim. Aç kapıyı diyen kimdir diye verdi Cebrail aleyhisselam ben Cebrail'im dedi. İsmail aleyhisselam yanındaki kimdir diye sorunca alemlerin rahmet vesilesi Muhammed aleyhissalatu vesselam hazretleridir dedi. İsmail aleyhisselam peygamber olarak gönderildi mi diye sordu. Evet peygamber olarak gönderildi. Talep ve davet olundu mu diye sorunca Cebrail aleyhisselam evet talep edildi ve davet olundu diye cevap verdi İsmail aleyhisselam merhaba hoş geldin ne güzel gelicisin diye seslendi sevgililer sevgilisine Ne güzel gelici geldi Kapıyı açtı Efendimiz anlatıyor ki Gökten içeri girdim ki Hazinedar olan İsmail Heybet ile nurdan bir kürsü üzerine oturmuş Önünde, sağında, solunda ve ardında Yüz bin melek onu çevrelemiştir Her bir meleğin yüz bin askeri vardı Kendi ve ona tabi olanlar Sübhane'l melik Ala, ila ali ile azim Diye Yüce Sultan Zatı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Üstün ve büyük olan Zatı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hiçbir şey kendisinin benzeri olmayan Zatı noksan sıfatlardan tenzih ederim diye tesbihte bulunuyorlardı. Selam verdim onlara diyor Resulü Kibriya habib Huda. Selam mı aldı? ...bana büyük bir saygı gösterdi. Sonra bir bölük melaike gördüm. Hepsi ayağa kalkmışlar. ''Subbuhün kuddüsün Rabbuna ve Rabbül melâiketü verruh.'' ...diye tesbih ediyorlardı. Cebrail aleyhisselam, ''Ya Resulallah, bunlar yaratıldıklarından... ...ta kıyamete kadar ayakta dururlar. Hak tebareke ve tealadan sen dile ki... Böyle bir ibadeti ümmetine nasip etsin. Ben dua ettim. Hak tebareke ve teala duamı kabul etti. Ve onu, bu nimeti, bu hediyeyi ümmetime ihsan eyledi. İşte namazda olan kıyamımız budur. Sonra rüzgardan ve sudan yaratılmış melekler Aleyhissalatu vesselam, üzerlerine müvekkir olan meleğin adına Ra'id deniyorlardı. Bulutlara ve yağmurlara vekildi. Bu meleklerin tesbihleri şöyleydi. Subhanazil mülki vel melekut. Gök gürültüsü ve şimşek, o meleğin sesinden meydana geliyormuş. Dünya göğünde hiçbir yer boş kalmayıp, Belki her dört parmağın melek alnınız secdeye koyar. Ve Hak Celle ve Aile'yi tesbih ve tehlil eder. Sonra bir melek gördüm. İnsan suretindeydi. Belinden aşağısı ateş, yukarısı kardı. Ateş ve kar birbirine birleşikti. Aralarında hiçbir engel yok iken, Ne ateş karı eritiyor, ne de kar ateşi söndürüyordu. O meleğin gözünden yaş akıyor, ağlıyor ve tesbihte bulunuyordu. Ey benim vücudumda kar ile ateşi birleştirip birbirine zarar ettirmeden ülfet ettiren Yüce Rabbim, Senden niyaz ederim ki bütün mümin kullarının yüreklerinde birbirlerine ülfet, sevgi ve miyedder ihsan ile. Cebrail'e sordum, bu melek kimdir, niye ağlar diye de, bu bir melektir ki ya Resulallah, adına Habib derler, günah işleyen ümmetinizin günahları için ağlayıp, Allah'tan mağfiret diliyor, demişti. Ondan sonra, Adam Aleyhisselam'ı dünyadaki yüzü ve biçimiyle gördüm. nurdan bir taht üzerine oturmuş, Hak tebare ve te'ilâ'yı önlerinin ruhunu ona gösteriyordu Celâb-ı Hak, bir müminin ruhunu görünce sevinip, Güzel bir bedenden çıkan güzel ruh, hoştur, güzeldir diyor, mağfiret ile dua ediyordu, İlliyin yüceliklerini iletiyorlardı. Bu yüce yer mümin kulların ve salih amel işleyenlerin götürüldüğü Allah'a yakın mukaddes yer. Kur'an-ı Kerim'de اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَف۪ي عِلِّيِّينَ amelleri en yüksek makamdadır. Mutaffifin suresinin 18. ayetinde açıklanan bu makama eriştiriliyorlardı. Fakat kafirlerin... En münafıkların ruhu gösterilince, Adem aleyhisselam gamlanır ve, Habis ve bedenden çıkan ruh, Çirkin bedenden çıkan ruh çirkindir, çirkin ruhtur diye dua ediyor. O ruhu melekler zindana götürüyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de, İnne ile sit Yine aynı sure 7. ayette, Kafirlerin, inkarcıların, hakikati gördükleri halle yüz çevirenlerin, rahmete koşmak varken gaflet bataklığında bocalayanların, güneş her yere aydınlıyor, ısıtıyor ve hayat veriyorken, hayat veren davet ile insanları uyandırıyorken, kendi evlerinin pencerelerinin önüne perde çekip kendilerine karanlığa mahkum edenler. Günah işleyenlerin defteri, Sitchin nedir ayetince, o olayda böyle sunuyordu sevgililer sevgilisi. Sonra Cebrail Aleyhisselam'a Bu kimdir diye sordum da Babanız Adem Aleyhisselam'dır. İle ve kendisine selam ver dedi. Ben de ilerledim ve ona selam verdim. O da selamımı saygıyla aldı. Hoş geldin ey Salih oğul ve Salih peygamber. Hamdolsun yüce Allah'a ki bana senin gibi evlat hediye ve ihsan eyledi diye hamdü sena ettikten sonra ben de hamdolsun o yüce Allahu u şanaki ki bana senin gibi bir baba hediye ve ihsan eyledi dedim. Adem aleyhisselam yine sena ederek hamdolsun Allah tebareke ve teala'ya ki sana böyle yüce bir ikram edip seni benim neslimden eledi. Hak Celle ve A'la sana türlü nimetlerini ve mutuflarını daima arttırsın, daima baki kılsın dedi. Ben de hamdolsun Allah Hakî seni kudretiyle toktan yarattı ve seni meleklerin üzerinde semaya taşıdı. Seni kıble edip sana doğru bütün melekleri secde ettirdi ve senin için cenneti mübah kıldı dedim. O zaman Adem Aleyhisselam, ''Söylediğiniz nimetlerin bana ihsanıyla bile sen benden daha faziletlisin. Çünkü o ihsanlar sizin nurunuzun hürmetindendi. Latif nurunuza izzet ve ikram edin.'' dedi. Ondan sonra bana çok özel sözler söyledi. En sonunda da, ''Ben de ta size peygamberlik ve risalet teşrif edinceye kadar evladımın binde biri cennete girip oturuyordu. 99'u cehenneme girerdi.'' Bir kişi cennete 999'u cehenneme girerdi. Siz alemlere rahmet olarak Resul gönderildiğinizden beri ümmetinden binde biri cehenneme gidip 999'u cennet ile ikram olundu. Ve devam ediyordu. Hak Celle ve Ayla senin ismini Mübarek adına yakın kıldı. ''Sen henüz dünyayı şereflendirmeden önce şerefini bildirdi, onları âgâh etti.'' dedi. Adem aleyhisselamın tesbihi. tesbih, azim azîm estâvfûlullah'tı.'' ''Son Adem aleyhisselamın sağ tarafında bir kapı olduğunu gördüm.'' diyor sevgililer sevgilisi. Ona bakıp bakıp seviniyor ve gülümsüyordu. Sol yanında bir kapı vardı.'' Oradan kötü, çirkin kokular saçılıyordu. Ona bakarak da mahzun oluyordu, ağlıyordu. Cebrail aleyhisselama, bunlar ne kapısıdır dedim. Ya Habiballah, Adem aleyhisselamın sağında olan kapı cennete açılır. Saadete erenlerin, aşkı bulanların, ruhlarını Allah ile ikminan edenlerin, Seni seviyorum Allah'ım, sana... Aşığım Allah'ım deyip Allah merkezli bir hayat yaşayarak yuvasına peygamber kokusu saçan saadet ehlinin ruhları oradan cennete giderler. Sağ tarafına bakınca onları görür, şad olur, sevinir. Solunda olanlara gelince... Solumda olan kapı cehenneme açılan kapıdır ya Resulallah. İsyan eden... İnkar eden, hakikatten yüz çeviren, Düşündüğünüz ayetlerini hiç umursamayan, Kainat sanatına dalıp, Sanatkarı bulmaktan uzak kalan, Elbiseler giyip, tercihsiz olduğunu iddia eden, Evlerin içinde yatıp, Ustasız olduğunu iddia eden, Hakikat ortadayken, Kendi kendine zulmeden, Kişilere bu kapı açılır, Onların ruhları, Oradan cehenneme gider ya Resulallah. O da sol tarafa bakınca onları görüp mahzun olur diye cevap verdi. Sonra ikinci kat göğü Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri kırmızı mercandan yaratmış. Adı Kaydum'du. Hazine darlarının adı da Mihail'dir. Bu ikinci güyü çok unular içinde ve şaşaalı görmüştüm. Gözler kamaştırıyordu. Onun kapısı incidendi, kilidi nurdu. Cebrail o kapıya vurdu. İçteki Mihail, "Aç kapıyı diyen kimdir?" diye seslenince Cebrail, "Benim. Yanındaki kimdir Suadine de?" Resulullah Muhammed Aleyhisselam'dır. Ona peygamberlik verildi mi? Verildi. Davet olundu mu? Olundu. Hoş geldin ya Resulallah. Ne gelici, ne kadar güzel gelici bu diyerek kapıyı açtı. İçeri girdim. O zaman bu ikinci katın muhafızı olan Mihail'i gördüm. Hizmetinde 200 bin melek hizmetçisi bulunuyordu. Selam verdim. Hürmet ile selamımı aldı Ve Hak subhanehu ve teala'dan Türlü ikramlar müjdeledi Meleklerin de Güzel bir tesbihi vardı Güzel bir tesbihatı vardı Allah'a aşklarını Güzel bir isharatları vardı Sonra oradan geçtim Bir iki topluluğuna eriştim ki Saflar halinde indiler Huşu ile rüküye Varmışlardı Öylece rüküva eğilmiş duruyorlardı. Onlar da Allah'ı samimiyetle öyle güzel anıyorlardı ki, Ey Cebrail, bunlar ne zamana kadar rükü ederler diye sordum. Dedi ki, Ya Resulallah, Yaratıldıkları zamandan beri bunlar durmadan rükü ederler. Ta kıyamete kadar da başlarını kaldırmayıp, böyle rükû üzere tesbih etmektedirler. Hak Tebareke ve Teala Hazretlerinden niyaz eyle ki, dileki dile ki bu ibadeti de senin ümmetine nasip etsin. Ve diyor ki Resulullah, ben de yalvardım, niyaz ettim. Baktım gördüm ki, bu ameli yapanlar, bu amel ile amil olanlar, bu amel ile amellenenler Yücelere ulaşmakta Yalvardım Rabbime O da Namazda ümmetime rükü olarak ihsan eyledi Sonra Oradan geçtim İki civam gördüm Bunlar kimlerdir ey cebail deyince Yahya ve İsa Aleyhisselam'dır. Birbirlerinin hala oğullarıdır dedi. Onlara selam verdim. Onlar da selamımı saygıyla addılar. Merhaba, hoş geldin ey doğru salih peygamber. Ve salih kardeş diyerek ellerini uzattılar. Ve bana hak tebareke ve teala'dan çok çeşit ihsanlar ile müjdelerde bulundular. İsa aleyhisselam. Sübhane'l-Hennan-ül-Mennan, Sübhane'l-Ebediyyil-Ebed, Sübhane'l-Mübdi'l-Mu'id diyordu. Oradan geçtik. Gayet dolu bir melek gördüm. O meleğin yetmiş bin başı vardı. Her başında yetmiş bin yüz vardı. Her yüzünde de yetmiş bin ağız bulunuyordu. Her ağızda yetmiş bin dil vardı. Her dil bir türlü, Lügat söylüyorlardı Başka yaratığa benzemiyorlardı Hak zekre zekrediyorlardı Subhanel Halikil Azimil Azam Subhanallahi ve bihamdihi estağfurullah diyorlardı Bu kimdir dedim Bu melek dedi Cebrail Erzak üzerine vekildir Adı Kasım'dır ulaştırıcıdır. Her kişinin belirli bir rızkını her gün sahibine ulaştırır. Takdir edilen ve tayin olunanların fazlası ve noksanı olmaz. Rivayet edilmiştir ki dostlar, bir kimsenin yiyeceği ve içeceği kadar dar olsa, sabah namazının sünnetiyle farz arasında bu meleğin tesbihinin alt tarafına yani Sübhanallah ve bihamdihi Subhanallahi'l azim ve bihamdihi estağfirullah diyerek buca karışla Allah'a yöneldiğinde Allah onun kalbine bir hikmet damlası damlatacaktır. Ve Resulullah ashabını anlatmaya devam ediyordu. Oradan geçtim. Bir acayip bulu melek gördüm. Nurdan bir kürsü üzerinde oturmuş, gamlı ...ve şaşkın duruyordu. Kürsünün dört köşesi vardı. Her köşesinde yüz bin altın ve gümüşten yapılmış ayakları vardı. Sayısını Allah'tan başka kimsenin geleceğini zannetmiyorum. Sağından yetmiş bin saf olmuş... ...çok nürani melekler vardı. Hepsi yeşiller giymişti. Güzel, latif kokular saçıyorlardı. Çok güzel idiler... ...ve bu güzelliklerden yüzlerine bakılamıyordu. Sonunda da 70 bin melek saf saf dizilmişti. Çok karanlık şekilleri vardı. Yüzleri karaydı. Sözleri ağır, kötü, esvapları, kokuları çirkindi. Tesbih ederken ağızlarından ateşler saçılıyordu. Önlerinde ateşten hançerler ve sopalar vardı. Gözleri bakılmaya güç ve taaket bırakmıyordu. Tahtın üzerinde oturan meleğin başından ayağına kadar bir levha vardı. Durmadan ona bakıyordu. Bir an bile olsun gözlerini ondan ayırmıyordu. Önünde bir ağaç vardı. Bu ağacın yapraklarının sayısını ancak Allah Celle bütçânih olur. Her yaprakta bir kimsenin adı yazılmıştı. Meleğin önünde bir vardı. Kimi kere eliyle ondan bir şey alıyor Sağ tarafında olan nurani ve güzel meleklere veriyordu Ben o meleğe bakınca Kalbime bir korku geliverdi titredim Bana zayıflık ve gevşeklik çökünce Ey Cebrail bu kimdir dedim Ya Resulallah Bu melekül mevt Ölüm meleği Azrail'dir Bunun yüzünü görmeye kimsenin cesareti yoktur Dünya tadını yok eder, Toplulukları birbirinden ayırır. Cebrail sonra Azrail'e gelip, Ey Azrail, Bu, Ahir zaman nebisi, Ve sevgilisidir, Rahmettir, Allah'ın sevgilisidir. Onunla konuş dedi. Azrail başını kaldırıp gülümsedi. Bana, Cebrail aleyhisselam, Ona yaklaş selam ver dedi. Yaklaşıp selam verdim, o da selamımı aldı. Bana büyük bir sahibi gösterdi. Merhaba, Hak Teala senden daha kerim bir kimse yaratmadı ya Resulallah. Ve ümmetini de Hak Subhanehu ve Teala bütün ümmetlerden daha kerim yarattı. Ben senin ümmetine babalarından, annelerinden çok merhamet ve şefkat etmekle ''Emrolundum'' deyince... ''Ey Azrail, benim gönlümü hoş ettin, kalbimi gamdan kurtardın, fakat yüreğimde bir şey kaldı, o da seni gamlı ve üzüntülü görmemdir, bunun sebebi nedir?'' ''Ya Resulallah'' dedi Azrail... Hak ta'yla beni bu hizmete seçtiği zamandan beri korku üzereyim. Belki bu işin uhdesinden gelmeyip cevap veremem diye korkumdan üzülüyorum. Sonra ben dedim ki, ''Ya bu nedir ey Azrail?'' ''Dünyadır ya Resulallah.'' ''Doğudan batıya ve kaftan kafa varıncaya kadar ne şekil istersem onu elde eder.'' Kendi dileğimle hareket ederim dedi. Bu içine baktın levha nedir dedim. Levh-i mahfuzdan bir nesnedir. İçinde ölüm vakti gelenlerin defteri vardır. Melekler onu yazar, bana verirler. Ya bu sayfe nedir? Ruhları kabz olunacak olanların vakitlerini yazan defterdir ya Resulallah. Bu ağaç nedir ya Azrail? Dünyada olanların ömürlerinin ağacıdır. Bir kimse doğunca burada bir yaprak biter. Her bir yaprağın üstünde sahibinin adı yazılmıştır. Eceli yaklaşanın yaprağı sararır, bu levhada olan resmim üzerine düşer. Ben o yaprağı melekleri veririm, götürürler. Onun yemeğine katarlar, ona yedirirler. O saatte Allah'ın izniyle ölüm vakti, ölüm hastalığı başlar. Vadesi tamam olunca, defterde olan ismi oradan silinir gider ben de elim uzatır ister doğuda olsun ister batıda ruhu çeker alır kabul ederim. eğer saadete erenlerden ise aşk ile Allah'a vuslat edenlerden ise fettebiuni ayetince peygamber aleyhissalatu vesselamın hayat filminin karelerini hayatını geçirmek ile Allah'ın sevgilisi olma yoluna düşmüş ise eğer Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayat çizelgesiyle yaşamışsa, Allah merkezli bir hayat ile kainata rahmet olabilmiş ise, sağında olan melekler ki onlar rahmet melekleridir, onların eline teslim ederim. Eğer tam tersi, haksızlık eden, zulmeden, sözünden dönen, inkar eden, isyan eden, İnsanlara zulmeden, Egoist bir tutum içerisinde, Bencillik içerisinde, Ben sevdasından dolayı, insanlara zulmeden kişi ise, Amelsiz, Niyetsiz, Hayırsız bir hayat ile, Son anına gelmiş ise, sodumda olan meleklere veririm ki, Onlar, Azap melekleridir ya Resulallah, Onların eline teslim ederim, ben onlar ne kadar melekedir diye sorunca sayısını bilmem fakat ne vakit bir kimsenin ruhunu çekip alsam 600 rahmet meleği ile 600 azap meleği hazır olurlar hangisine verileceğini beklerler bir kere vazife alanlara ta kıyamete kadar bir daha nöbet gelmez dedi ey ölüm meleği Azrail bütün insanların ruhunu sen mi alırsın herkesin her şeyin. Ya Resulallah Yetmiş bin melek bana hizmet ederler Her birinin eli altında da 70 bin melek var Ne zamanki bir kimsenin ruhunu kabz etmek istesem Onlara göre veririm dedi Ben senden ümit ederim ki Allah'ın izniyle Allah'ın lütfuyla Ümmetimi yumuşaklık ile Tatlılık ve iyilik ile tut Çünkü ümmetim zayıftır Dayanamazlar. O da o Allah Celle Celaluhu'nun Bizzet ve Celali için ki O sizi hatem kıldı. Ben ümmetinize Annelerinden Babalarından çok şefkat etmekle Görevlendirelim ya Resulallah. Bana bizzat Allah Celle Şanuhu 70 kere gece gündüz Emir buyurur Ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Habibimin ümmetinin ruhlarını kolaylıkla, tatlılıkla, iyilikle kabzeyle ve işlerini lütuf ile gör diye emir buyurur dedi. Ya Rabbi ümmetim diyordu. İlk anında en üzüntülü ve en sevinçli anında, Attığı her adımda, Öyle ki, Neredeyse her nefesinde bile belki ümmetim diyorcasına, Hani ayetin ifadesi, Ey Habibim, Kendini parçalayacaksın insanlar kurtulsun diye, Bir insancık daha ateşten kurtulsun, Ve bir insancık daha da yüksek makamlara kavuşsun diye, Daha da yüksek Allah'a yakınlıklara erişsin diye, Kendini, parçalayacaksın neredeyse ayeti belki bundan dolayı, belki bundan sebep gelmişti. Hayatının her alanında malumunuz hakkında en çok araştırma yapılan özel hayatı en çok didik didik edilen söz uygunsa hakkında en çok şiirler, şarkılar, türküler yazılan, en çok kendisine aşık olunan en çok sevdalısı bulunan, en çok canına can verilecek kişi olan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bize hayatının her karesinde bunu gösteriyordu. Belki tefsir derslerindeki ayetler, belki peygamber aleyhissalatu vesselamın hayat karesindeki bu ibret tabloları, bilemiyorum ama, Aleyhisselatü Vesselam'ın her anında hayat karesinin her ucuasında ve köşesinde ve hatta merkezinde ümmetim yakarışı ile bizleri Rabbine uslat ettirmeye gayretini düşündükçe silikelenmemiz konusunda biraz daha çaba ve gayret sarf etmemiz bilincini yaşamamız gerektiğini hissediyorum. Keşke Peygamber aleyhissalatü vesselamın Hayatını, yaşantısını Bize kurtuluş kapısı olarak sunulan hayatını Kur'an'ın yegane bir tanecik Ayaklı tefsiri olan Resulullah'ı Hayatımızın merkez köşesine Yuvamızın o atmosferine bir koyasak keşke ve insanları da davet edebilsek keşke. Koşabilsek rahmete, aşka, lütfa, Allah'a ve tutabilsek, tutabildiğimiz kadar insanın elinden. Onları da davet etsek, aşkı deryasına, haydi gelin diye, araştırın diye, hem de en derinlemesini araştırın. Öyle tat alacak, öyle bir Aşk nehrine dalacaksınız ki çıkmak istemeyeceksiniz diye tutsak insanların elinden keşke de götürsek. insan nefis şeytan düşmanının yanında, şeytanın talimatları doğrultusunda hayat süren, iki bacaklı şeytanlar olarak bazı kitaplarda anlatılan, nafık yaşantısında olan insanların sıkıntısıyla bir hayat sürmekte. Hani önceden anlattığımız üzere, biz Müslümanları en çok yaran, herhalde bizdenmiş gibi gözüküp bize çalım atanlar olmuştur. Her beyaz önlük yerini doktor zannediyoruz galiba. Halbuki kasaplar da beyaz önlük yer değil mi? Yanlış mı biliyorum yoksa? Doğruyu bulmak adına, i̇mam Rabbani'nin, i̇mam Gazali'nin ve diğer büyük İslam alemlerinin İmam-ı Azamların, Şafii'lerin, Maliki ve Hanbeli'lerin hayatlarında bize sundukları ölçü, Kur'an ve sünnetten başka yoldan uzak durarak Allah'a ulaşmak. Müminler Allah'ın dostudur. İman ile hayatlarını yeşertenler, ruhlarını ilkbahar atmosferine sokanlar, ruhlarını öteler ötesine alıştıranlar, Allah'a vuslat hissiyle Yanıp tutuşanlar Allah'ı hayatlarının Merkezine alanlar Allah merkezli bir hayat Yaşama sevdasında olanlar Biraz sirkelenelim galiba Ve Üçüncü kat semaya Geçeceğiz Sonra Cebrail Aleyhisselam, ezen okudu ve kamet getirdi. İkinci gök halkına imam oldum ve iki rekat namaz kıldım. Bundan sonra üçüncü kat göğe yükseldim. Bu gök katını Cenab-ı Hak bakırdan yaratmış, adına Zeytun denilmiş. Hazinedarının adı aldı. kapısı Ak incidendi. üzerinde nurdan kilidi vardı. Cebrail aleyhisselam o kapıyı vurdu. Arinal yine aynı sorular ile Kapıyı açan kimdir? Yanındaki kimdir? Peygamber olarak gönderildi mi diye sorular. Davet olundu mu diye sorudan sonra Evet Arinal Allah onu çağırdı. İhsanlarını sunmak Sıkıntıyı hisseden gönlünü okşamak Dünya ve ahiret müjdesiyle müjdelemek Ümmetini cehennemden kurtuluş hediyelerini sunmak Rahmetiyle tüm kainatı kuşattığının işareti olan sevgili peygamberiyle kurtuluş kapılarını sunmak için onu davet etti diyordu. Ey Arinal, haydi aç kapıyı. Muslata az kaldı. Haydi aç kapıyı Arinal, aç. Merhaba, hoş geldin ya Resulallah. Ne güzel gelici geldi diyerek kapıyı açtı. İçeri girdim, Arinaz'ın gayet ulu bir melek olduğunu gördüm. Hizmetinde 300 bin melek vardı. Her birinin de hizmetinde üçer yüz bin melek bulunuyordu. O meleğin tesbihi, ''Sübühanallahî mutil vehhab, ''Sübühanel fettahil alim'' Bol hibeler eden ihsan sahibi zat Noksan sıfatlardan münezzehtir Gönüller açan bilgin zat Noksan sıfatlardan münezzehtir Kendisine dua edenlerin duasına icabet eden yüce zat Noksan sıfatlardan münezzehtir Selam verdim diyor sevgililer sevgilisi O melek saygıyla selamımı aldı türlü yüce nimetlerle müjdeler verdi. Oradan da geçtim. Birçok melekler gördüm. Hepsi saflar halinde secdeye varmıştı. Secdelerinde ''Sübühanel halikil ilim, Subhanellezi la meferra'' diyorlardı. Bilgin, yaratıcı zat, noksan sıfatlardan münezzehtir. Kendisinden başka, kaçıp sığınılacak makam olmayan zat... Noksan sıfatlardan münezzehtir. Yüceler yücesi Allah, Tüm noksan sıfatlardan münezzehtir, yollardı Tesbih ediyorlardı. Cebrail, Ya Resulallah, Bunların ibadetleri budur, Sen de niyaz et. Rabbin, Bu nümmeti, on ümmetine de versin. Ya Rabbi, Ümmetime lütfeyle, Ve ümmetine, Allah namaza secde emir buyuruyordu. Secdenin iki kere olmasının sebebi şu olmuştu ki ben diyordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meleklere selam verdiğim zamanı başlarından secdeden kaldırdılar, selamımı aldılar yine secdeye vardılar. Ümmetime de iki secde farz olundu diyordu. Onları da geçtim ve Yusuf aleyhisselamı gördüm. En son güzelliğin yarısı ona ihsan edilmişti. Selam verdim. Saygı göstererek selamımı aldı ve benimle kucaklaştı. Türlü müjdeler ile hayır dualarla bulundu. Hüsvü aleyhisselam Allah'ı kalbinden gelen güzelliklerin tesbihatiyle tesbih ediyor. Sübhanel kerim ile kram diyordu. Oradan da geçtim. Davud Aleyhisselam ile oğlu Süleyman Aleyhisselam'ı gördüm, selam verdim. Selamımı saygıyla aldılar, müjdeler vererek. Ey Allah'ın sevgilisi Muhammed, ümmetine bu gece şefaat ve Rabbinden selametlerini niyaz et, diye vasiyette bulundular. Oradan da geçtim, bir meleğe ulaştım. Bir kürşüde oturmuştu. Yetmiş kanadı bulunuyordu. Her kanadı doğu ile batıyı kaplıyordu. Çevresinde büyük melekler de gördüm. Her birinin boyları çok uzundu. Bunlar bir halk topluluğuna azap ediyorlardı. Sopalarla döyüp ufalıyorlardı. Yine bütünleyip yine azap ediyorlardı. Azapları sürekli yeniliyordu. ''Bu melek kimdir dedim.'' ''Ya Resulallah'' dedi Cebrail. Bu meleğin adına suhail derler. Azap ettikleri de senin ümmetinin zalimleri, zorbaları ve kibir içinde olanlarıdır. Ta kıyamete kadar onlara azap edeceklerdir dedi. Ondan sonra ateşten bir deniz gördüm. Çevresinde çok sert melekler vardı bu deniz nedir diye sordum. Ya Resulallah bu yıldırımlar denizidir. Gökten yere yakıcı yıldırımlar bu meleklere iner. Allah Celle Şanuhu Rad Suresinin 13. ayetinde. Allah yıldırımları gönderir. Onlarla dilediğini çarpar diyordu. Ondan sonra bir kapı gördüm ki kafurdandı. Onun en alt eşiği yer altındaydı. İki kanadı vardı. Bu kanada yer ve gök kader bir kilit vurmuşlardı. Bu kilede şaşırdım, kaldım ve sonra Cebrail'e seslendim. Ye Cebrail, bu kapı nedir? yarasullah? buna aman kapısı derler. Niçin aman kapısı derler? Hak Teala cehennemini yaratınca içine türlü azaplar koydu. Cehennemden bir nefes meydana gelince bütün yer ve gök halkı Allahu Teala'ya sığınma isteklerini zaman Rabbul İzzet ve Celle Şanuhu bu kapıyı cehennem ile bütün kainatın arasına koydu. Ta ki yedi kat yerin ve yedi kat göğün halkı orada aman dilesinler. Onun için bu kapıya aman kapası dileme kapası denildi dedi. Ben de bu kapının açılmasını diledim. Ta ki ardında olanı göreyim istedim. Bunun ardında cehennem var. Ne yapacaksın onu ya Resulallah? Görmek istedim ey Cebrail. O zaman ey sevgilim, parmağın ile işaret ile bu kapı açılır. Allah'ın fermanı geldi. Ben de işaret ettim. Kapı açıldı. Baktım ki Demirden büyük bir minber gördüm. O minberin 600 bin ayağı vardı. Üzerinde çok büyük heybetli ve ateşten yaratılmış melek oturuyordu. Ateşten ipler büküyordu. Ateşten zincirler, ateşten halkalar diziyordu. Gayet ciddi ve gayet korkunç bir simaya sahipti. Katı ve sert hareketi, kızgınlığı belliydi. Başın önüne tesbih hatta bulunuyordu. Ağzından dağlar gibi ateş çıkıyordu. Boynundan da alevler çok kızgın ve gazaplıydı. İki gözünden ateşler çıkıyor. Gözlerinin her biri dünya kadar gözüküyordu. O meleği böyle görünce kalbime korku geldi. Hak Teala'nın keram ve ihsanı olmasaydı herhalde o korkudan yok olurdum. Bu kimdir? Kendisini görünce vücuduma titreme geldi dedim de... Ya Resulallah dedi Cebrail siz korkmayın. Çünkü sizin üzerinize korku yoktur. Bu cehennemin hazinedarı maliktir. Hak Celle'yle Hazretleri onu gazabından yaratmıştır. Yarattığı vakitten bugüne kadar hiç gülmemiştir ya Resulallah. Ve her an kızgınlığı artmaktadır. Yaklaş kendisine selam ver dedi. Ben de meleğin yanına vardım selam verdim. Selam aldı. Fakat yaptığı işten başını kaldırmadı. Cebrail ilerledi. Ey Malik bu gelen sana selam veren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretleridir diyerek benim kim olduğumu belirtti. Malik adımı işitince ayağa kalktı. Saygı ile gösterdi tahiyyat ve ikram da kıldı. Ya Resulallah sana müjdeler olsun ki Allah Celle Şanhu sana çok ihsanlar, ikramlar ihsan eyledi ve senden hoşnuttur. Senin vücuduna cehennem ateşi haram kılınmıştır. Bana, senin ümmetinin asilerine merhamet eyleyeyim ve sana iman getirmeyenlerden acı almam için görev verildi. Ben o zaman, ey Cebrail, ona söyle bana cehennemi göstersin dedim. Cebrail ona söyledi. Malik cehennemden iğne deliği kadar bir kapı açtı. Oradan iplik kadar ince bir duman belirdi. Eğer duman karartılara büyüseydi, güneş, ay ve yıldızların her şeyin ışıkları görünmez olurdu. Fakat Malik deliğiyle eli sağdı. O duman ortadan kalktı ve bana buradan içeri bakın dedi. Ve dostlar, burada kalalım. Allah nasip ederse bir dahaki programımızda cehennemin ahvalini sevgiliimiz Resulullah'ın dudaklarından dinleyelim. Rabbim miracın miracını anlamayı her anında ümmetim seslenişiyle ümmetini manevi bir silkelemeye davet eden Kur'an'ın ifadesiyle hayat veren davet ile Allah'a çağıran aşk elçisi Resulullah'a İttiba ile Dünya ve ahirette Rahmete Dünya ve ahirette Aşka Dünya ve ahirette Rahmetin kaynağı İslam'a koşmayı İslam ile dirilip İslam ile şereflenip İslam'a hakkıyla şeyip insanlara da Bu ilim, rahmet ve aşk medeneti İslam'a daveti Bizlere lütfeylesin Ve bizlerimin kalbine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 İyi muhafaza ile arap ediyor. Allah'a hamd ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.